Günahlara bulaştırmadan, Allahu Teala'nın sınırlarını çiğnemeden, sevgili peygamberimizi üzmeden nasıl geçiştirebilir gibi konuyu gündeme getirdik. Tabi medyayla, gazeteyle, ekranla beslemiş olan gençlerimiz belki bu konulardan rahatsız olabilirler. Sen hangi dönemin insanısın? Attı Allah'ın Üsküdar'ı geçti. Ne demek nişanlılık dönemi? O benim nişanlım. Elbette gezeceğim, elbette yiyeceğim beraber dolaşacağız vesaire. Bunlar sloganik sözlerdir. Madem öyleyse 2000 yılında 154 bin kişinin için boşandı. Çağdaş ve müreffeh bir ülkede 154 bin ailen için boşandı. Madem öyle de bin tane üniversite mezunu evleniyor da bir sene dolmadan yüzde %20 yirmi için, yirmi için boşanıyor. Niçin? Olayı sloganik olarak ele almamak lazım. Acı da olsa gerçekleri itiraf etmek bir kardeşlik esasına dayanan bir paylaşım ahlakıdır. Ben de bunu paylaşmak istiyorum. Bin bir ümitle, bin bir arzu ile, büyük bir beklentilerle evlilik gibi hayatınızın en önemli bir noktasını kurda kuşayım etmeyin. Günahlara teslim etmeyin. Transit Diyebileceğin mutluluklarla irtibatı olmasın bu buluşmalar, görüşmeler diyorum. Yoksa yasaklamak için değil. Üç sene, dört sene. Değerli kardeşlerim. Nişanlılık döneminde bir gelişmeler daha oluyor. Nikahlanalım. Daha düğünümüzde üç ay var. Anne babası çok rahat bakıyor. İzmir'e serbest olsunlar tabii. aç demesinler. De beraber yapsınlar, istinir falan. Tamam. Hoş geliyor. Tablosu Güzel. Başlangıcı güzel, iki ay üç ay beraber oluyorlar derken kızımız veya kız evi damat adayının nikahlı kıyıldı halde gerçek yüzünü görmeye başlıyor. Eyvah, biz ne yapmışız? Baltayı taşa vurmuşuz. Ben bunu delikanlıya kızımı vermem. Çıkışın içerisine bakayım. Erkek ne diyor? Hayır, benden nikahım verme. Yağma yok. Ben kızını nikahladım. Doğru. Şimdi o kızını vermem demiş olduğun, nikahı kıymış olan damadın, müstakbel damidenin kızını boşamadan da sen kızını başka bir erke veremezsin. Görüyor musun zincirleme hataları? Gerek yok. Ben şimdi tavsiye ediyorum. Düğününe 3 gün kala, 4 gün kala, 5 gün kala nikahlan akt edin. Yani bunlar geçti nasıl olsa. Biz bir temiz aileyiz, görgülü aileyiz, şöyle aileyiz, böyle aileyiz gibi Öyle nişanlılık döneminde nikah kıydırmayın. Tavsiye ediyorum. Açık örnekler var, canlı örnekler var. Bu örneklerin hiçbirisi de ümit verici örneklerden değil. Hepsi sıkıntı verici örneklerdir. Değil. İkinci bir sıkıntı daha. İkiz kardeş gibi geldi. Üniversite öğrencilerimiz. Biri Adapazarı'ndan geliyor. Biri Erzurum'dan geliyor. Konya kampüsüne buluşuyorlar. E ne yapacak? Duygusallık. Birileri gelmeler. Diyorlar haramız birbirlerimize. Ne olacak? Bu 4 sene boyunca haram işlemektense bu haramı kaldıralım, helal işleyelim. Hadi bakalım bir nikah, kendi arasında bir nikah, mut'a nikahı dedikleri transit, geçici bir nikahla evleniyorlar. İki sene, üstüne beraber oluyorlar, altına bir kısmı beraber, bir kısmı adala asmadık. Ben Antapazarı'nda sen ders olma. Bu da ortaya çıkmış oldu ne yazık ki. İşte bütün bunlar bu buluşmaları helallaştırmak için. Böyle hileli hurdalı tavırlar ne dinimizde vardır, ne medeniyetimizde ne de insanlığımızda. Öyleyse biz nişanlılıkta yapılması ve yapılmaması gerekli olan konular bir daha gözden geçirelim bu dersimizde. Siz de rahat edin, biz de rahat olalım daha doğrusu. Toplumuz rahat olsun. Ben şuna inanıyorum ki ailenin yüzünü güldürmeden ülkenin ve devletin yüzünü güldürmek mümkün değildir. Aileyi mutlu etmeden ülkeyi ve devleti mutlu edemezsiniz. Çünkü tüm devletlerin, ulusların, milletlerin altyapısında aile vardır. Aile huzurlu, ülke huzurlu. Aile problemli, ülke problemi. Aile bu kadar önemli. Böyleyse bu aileyi biz böyle tepeden tırnağa, sıfırdan başlatarak güzel güzel merdiven basamağına çıkar gibi... süre binip de birinci kattan 8 kata çıkar gibi... Hormon büyümesi olmadan, silüganik sözlere, tavırlara iltifat etmeden gayet objektif, soğukkanlı, merhametli, adil, ilahi ölçülere ve kriterlere önem veren, değer veren ailelerin bir araya gelmesi programıdır bu. Adı Aile Mektebi. Bu sebeple nişan merasimi düzenlemek olabilir. Nişan merasimi düzenleyebilirsiniz. Çünkü Peygamber Efendimiz... Hz. Aşe validemiz de nişanlandıktan sonra 3 sene nişanlılık almışlardır. Dolayısıyla ben nişanlılığı bir manada bu ümmet için sünnet olarak da görüyorum. Bu 3 yıllık bekleme müddetini bir sünnet olarak da değerlendirmek lazım. Bir ötelerden gelen belki bir adettir ama efendim bunu uygulamakla bize bir sünnet kapısı açmıştır. Ne kadar hoş kapı. Böyleyse sünnet merasimleri yapıldığı gibi nişan merasimlerinde yapılabilir. Hatta ben şunu açık söylüyorum İnşallah zamanı gelince onu nasıl söyleyeceğim Bunlar bize hep Avrupa'dan battan battan gelen şeyler değildir Bunlar bizim inancımızla örtüşen ve inancımızın bünyesinde hazmi kolay olan konulardır Çocuğunuz efendim doğum yıl dönümü kutluyorsunuz Olabilir yani Sen doğum yıl dönümünü kutlarken bir Hristiyanın kilise bağlantılı örfünü almıyorsun ki sen bir Müslümansın. Benim Rabbim Yahya Peygamber'in doğumuna, yaşayışına vefatına yemin etmiştir. Önem vermiştir. Değer vermiştir. Halis-i İsa doğumu, yaşaması ve Rabbinin hızına çıkılmış olması Kur'an'da en güzel bir şekilde gündeme getirmiş olabilir. Ben de 2005 yılında dünyaya gelen çocuğumu 2010 yılında doğumunu kutlayabilirim. Burada önümden mum yok. Ben mum söndürmüyorum ki. Ne yapıyorsun güzelce? Evladını, anasını, babasını, akrabayı tuallikatını, herkesi çağırıyorsunuz. Allah'ın vermiş olduğu ömrü nasıl kullanacağını, hediyeler alıyorsunuz. Herkes oraya gelmiş. Yemekler farklılaşmış. Pastalar değişmiş. Evler rengarenk olmuş. Hiçbir günah yok, isyan yok. Çocuk kendine değer verildiğini önüyor. Ben 5 yıl evvel dünyada yoktum. Dünyaya geldiğim 5. yılımı... Yaşıyorum şu anda. Annem bana değer verdi. Babam bana önem verdi. Bak bütün amcam, teyzem hepsi buraya gelmiş. Bana tebrik almışlar. Hediye almışlar. Bu almışlar. Ne kadar hoş güzel değil mi? Bunun Hıristler'in ne alakası vardır? Yani biz, bize ait olan bazı helalları, mübahları da ne yazık ki batı patentli diyerek itelemeye çalışmışız. Buna da katılmak mümkün değil. Mesela nişanlanmış olan kardeşimiz nikahlanıyor, ve evleniyorlar. Ben ne diyorum? Her zaman söylediğim gibi. Peygamber Efendimiz evliliği Başlatmış olan bekar kızla delikanlıya Bir hafta zaman tanımıştır Bir hafta baş başa kalın Bu evliliği dullar yaparsa üç gün Bekar yaparsa yedi gün Buna balayı denir Tatlı aylar, şeker ay derler. Balayı Balayı şehrül asel Eşşehir ay demektir Asel de bal demektir Şehrül asel balayı Ne güzel Kızımız evleniyorlar güzelce getir Mevlana Hazretlerinin diyelim yakından, otelde bir hafta beraber baş başa kalıyorlar. Veya Urfa'ya gidiyorlar. Veya Bursa'ya gidiyorlar. Veya Umriye'ye gidiyorlar. Baş başa kalmak güzel bir şeydir. Efendimiz bunu ön olmuş, tavsiye etmiş. Ne güzel bir şey değil mi? E bu gibi konularımız bizim gençlerimizin böyle dinde olmayan, kitapta olmayan, bizim Müslümanlıkta olmayan konular zannediyorlar. Hepsi var. Bizdeki özgürlük hiç kimsede yok. Ama biz özgürlüğümüzü Allah'a kullukla ispatladığımızdan dolayı Birleri bunu kötü göstermeye çalışıyor. Öyleyse bütün bunları üste koyduğum zaman nişanlılık dönemini ben tekrar son olarak gündeme getiriyor. Ve inşallah önümüzdeki dersin itibaren de ciddi bir adım atacağız beraber. Nikahı gündeme getireceğiz. Nikah nedir? Nikahın ber berketini beraberce burada öğrenmeye çalışacağız. Nişanlanmak, evlilik kapısını aralamaktır. Nişanlılıkta örf, adet, Ahlak, din ve hukuk boyutları iç içedir. Nişanlanma terim olarak bir kadınla bir erkeğin ileride birbirleriyle evleneceklerini karşılıklı olarak karar altına almalarıdır. Nişanlılık ise nişanlanmaya başlayıp evliye kadar devam eden süreci ifade eden bir zaman dilimidir. Ben tavsiye ediyorum sizlere ve bizi dinleyen tüm kardeşlerime lütfen nişanlılık zamanını ne kadar kısaltırsanız o kadar iyilik yapmış olursunuz. Çok değişti. Nişanlananın 15 günlerde düğünüz olsun. Nişanlılık yapın bir aştıne düğünüz olsun. Hatta bir hafta olsun. Ne olacak yani böyle? Üstüne dörsüne birbirlerini tanımak şartıyla birbirlerini öğrenmek şartıyla elbetteki. Nişanlılık uzadıkça sıkıntılar da büyüyor tabii. Nişanlanan kız ve oğlan tarafı akrabalık ilişkilerini geliştirme adına birbirlerine hediye gönderebilirler. Nişanlanan gençlere ...verilmiş olan o yüzük... ...geçtiğimiz derse söylemiştim... ...yüzük... ...en kolay olarak... ...alın elinize telefonunuzu... ...bir lise öğretmeni kimyager'e sorun... Efendim bir erkeğin... ...parmağına altın yüzük takılması... ...bazı hocalar buna haram diyorlar... ...yasak diyorlar... ...acaba bir kimya öğretmeni olarak... ...bu konuda ne dersin... ...senin branşını çünkü... ...bir altın... ...erkeğin parmağına girdiği zaman... Niçin İslam bunu yasaklamış, peygamber niye bunu yasaklamış diye bana sormayın, şehrin müftüsüne de sormayın. Gidin bir kimya öğretmenine sorabilirsin, bir kimya kimyager'e sorun, ondan dinleyin daha doğrusu. O diyecektir ki size bu element, altın elementiyle erkeğin parmağı buluştuğu zaman bu altından vücuduna sirayet eden bir enerji vardır. Bu enerji erkeğin erkeklik dünyasını zayıflatıyor. Öyle bir şey ki, ilahi buyura bakın ki, aynı altın yüzüğü siz çıkarıyorsunuz, bir hanımefendinin parmağına takıyorsunuz. Hanımefendinin beden frekansına uygun olan bir konu olan altın, onun da kadınımsı dünyasını kuvvetlendiriyor. İspatlamış. Bunun kimya dilinde daha farklı boyutla anlatım şekilleri vardır. Ben bu kadar halkımızın anlayacağı şekilde söylüyorum. Ama Resulullah Efendimiz takma diyorsa ben takmam. Tak diyorsa takarım. Yoksa bunu acaba nedir ne değildir? Günümüzde felsefe mantık oyunları çoğalınca bir de olayın arka bahçesine bazen böyle girme noktasına girmiş oluyoruz. Yani müstakbel damadınıza altın yüzük değil gümüş yüzük almanızı ve takmanızını tavsiye ederim. Ve nişanlanmış olan kızımız da bunu bir aşağı duygusu yapmasın. Kendi parmağında altın yüzük, nişanlısın parmağında gümüş yüzük olmasından onur duysun. Ve şeref diyorsun diyor. Yine bu arada. Nişanlılık her zaman söylemiş olduğum gibi. Bir akit değil bir vaattir. Çok önemli bir husus olmadıktan sonra nişan bozulamaz. Nedir bu? Ölüm. Allah gecinden ver. Sonradan zuhur eden bir hastalık. Veya süt kardeşi çıkmak. Olabilir. Sen biriyle evlendin. Uzaktan da bir akraba oldu. Eyvah bir de baktın ki. Senin evlendirilmek içinmiş olduğun kızınla damadın arasında bir süt kardeşi söz konusu olmuş. Veyahut da nişanlanmış olan gelininizde bir psikolojik hastalık çıkmış. Veya da damadınızda bir hastalık vücut bulmuş. Veyahut da iki taraftan birinin namus meselesiyle ilgili bir husus gibi. Yani ya ben kızımı vermiş olduğum damat ne, neler yapmış neler yapmış ben daha yeni öğrendim. ...kaç tanesiyle beraber olmuş... ...gibi... ...haklı bir sebep ortaya çıkmadığı müddetçe... ...ahdi bozmak... ...doğru olmaz... ...nişanın atılması, bozulması için de... ...sen Müslümansın... ...seni ahirette... ...yüz ak edecek bir takım sebeplere... ...tutunman lazım... ...araştırma dönemi madem... ...buluşturma dönemi... ...bibliyemizi iyi tanıyalım, iyi kavrayalım derken... ...ya ölüm vuku buldu... ...ya bir hastalık geldi... Süt kardeşliği gibi hesapta olmayan bir şey daha çıkmış oldu Veya namus meselesi Bunlar çıktığı zaman Elbette ki nişanda Bozulur Bu bozulmada böyle kavgalı gürültülü Bir düşmanca değil Bir Müslümanı çünkü Müslüman. Allahu Teala bile sevgili peygamber efendimize Her türlü hakaret yapanlara Sahir diyorlar kahin diyorlar Affedersin oturmuş evin oturmuşlu evin kapısına insan pisliği sürüyorlar Secdeye var zaman deve işkembesi koyuyorlar. Allah ne diyor? Vahdurhum hicran cemila. Ya Muhammed onlardan güzel ayrıl. Bak onlardan çok kötülük yaptı. Çok ama. Ama sen ortalığı vurarak darrak değil. Tatlı bir şekilde, güzel bir şekilde ayrılacaksın. Bir Müslüman dahi bir davetine muhatap olan gayrimüslim kimseden ayrılırken dahi kızmadan, bağırmadan. Sen Sakalına, kıyafetine, dinine, imanına ne dürse dese dahi sen güzel ayrıl. Çünkü o senin alındır. Sen onu İslam'a davet edeceksin. E, iki Müslüman, iki Müslüman nasıl birbirlerinden böyle kavgalı gülterlebilir ki? Demişler Fuka. Bir Müslümanın diğer bir Müslümanla diyaloğunu, irtibatını kesmesinin, koparmasının, askıya almasının üç sebebi vardır. Tekrar tekrar söylüyorum. Birincisi dini konu. İkincisi ırz meselesi, üçüncü rızık meselesidir. Yani iki mümin arasında eğer ahlaki yönden, dini yönden zarar görüyorsan arkadaşlığını kes, yapma bir daha. Diye. Muhatabın senin namusuna, ırzına tehlikeli sözler, tavırlar sergiliyorsa onlar Allah'a diye bir irtibatı kesebilirsin. Bir de geçimine, maişetine zararı dokunuyorsa bundan da İrtibatını koparabilirsin. Bir müminin diğer bir müminle irtibatını kesmesinin ana sebepleri bunlardır. Bir, dini konu. iki namus konusu. Üç, rızık konusudur. Bunun dışındaki üften tüften mevzulardan dolayı yok efendim annem öldü taziye gelmedi. Yok düğün davetiye götürdüm yememe gelmedi. Bu gibi mevzulardan dolayı gücenmek, mesafe koymak, küsmek Allah Resulü'nün hayatında yoktur kıymeti. Dünürlük anında her türlü mesele enine boyuna konuşulması lazımdır. Bak bu kapı açmak lazım. Yani utanmadan, çekinmeden A isimli aileyle B isimli aile yan yana geldiler. Her şeyi konuşulsun burada Allah aşkına. Gezi kapalık bir şey kalmadı. Bu nişanlılık dönemi madem aile birbirine tanıma dönemi olduğuna göre laf olmasın. Yani duygusallık hali neyse kızla diyelim damat arasında olduğundan dolayı yasak. Peki. İki taraf kayınvalide olacak, iki taraf kayınpeder olacak. Bunların için kaçak görüşüyorlar birbirleriyle. Her şey açık konusundalar, rahat rahat, iyi tanısınlar beraberce. Evlenecek kimseler birbirlerini ancak istemeye gittikleri zaman görebilir demiştim. Bunun dışında herhangi bir nikah akti yapılmadığı müddetçe nişanlıların yalnız olarak görüşmeleri, konuşmaları, beraber gezmeleri. Uygun olmaz. Çünkü bunlar her ne kadar parmaklarına nişan yüzüğü takmış olsalar da birbirlerine karşı yabancıdan farksızdırlar. Daha açık konuşuyorum. Yabancıdan farksızdırlar. Nişanlın olman sana bunları helal kılmıyor. Ta nikah kıylanıcıya kadar. Çünkü sen Peygamber Efendimizin ortaya koymuş olduğu sınırı kullandın. Bitti artık sermaye. Görüştün güzelce, konuştun, anlaştın, her şeyi bitirdin. Ee, buradan sonra sana sabır düşüyor. Bu bir hikmettir. Şimdi Cenab-ı Allah boşanmış olan bir kadını diyor? Dört ay, on gün başka kocaya varamazsın. İlla o iddet Bekleyeceksin. Rabbim böyle diye sor, öyle yapacaksın. Bitti. Rabbim öyle emretmiş çünkü. Kocanla boşandın mı? Tamam. Tamam. Sen 4 ay 10 gün geçmeden bir başka erkeğe varamazsın diyorsa Allah-u Teala buna uyacaksın. Müslümanlık bu değil mi zaten? Allah katına gelen, peygamberden gelen her şeye karşı Semina ve Atana işittik ve itaat ettik. İşte bu onurlu tavrı ortaya koymak lazım. Bir de görüşmez zarureti hasıl olsa yanlarında kadının bir mahrem bulunmalıdır. Bu usta sevgili peygamber Efendimizin o meşhur ikazı var ya kim Allah'a ve ahiret güne inanıyorsa yanında mahremi olmayan bir kadınla yalnız kalmasın. Çünkü bu takdirde üçüncüleri şeytandır diyor Peygamber Efendimiz. Eee çelebi gibi biri olsa ne olacak ya ölümdür, ölümdür. Yani felakettir diyor felaket. Bunlar hepsi gelecek. Nişanı bir evli, evlilikmiş gibi telak ederek nişanlılar arasındaki mahremiye sınırına dikkat edilmemesi neticesinde cemiyette pek çok üzücü ve aileleri sıkıntıya sokacak durumlar görülmekte ve duyulmaktadır. Bu hususta titizlik gösterilmemesi sonunda taraftarlığı pişmanlığa düşüren bazı hataların çıkma ihtimalini göz ardı etmemekte. Evlilik akti yapılıncaya kadar her iki tarafından meşruiyet sınırını aşmamaya özen gösterilmesi gerekir. Hatta bazı kitaplarda ben şunu da gördüm, şu anda kaynağını veremeyeceğim. ''Nikah kıyılmadan evvel birbirlere buluşup da haramlılık işlemiş olan kim aileler tekrar evlenseler dahi evlilik hayatında o buluşmalardan günahın bir takım faturasını öderler.'' diyor. Nereden çıkar bilemezsiniz? Demiştim ya ben buna. Bu saatli bombaya benzer. Tokalaşmak yok. Cep telefonla konuşabilirsiniz. Caizdir. Ancak cinsiyet bilgisi yok. Geleceğiniz hakkında konuşabilirsiniz. Mesela dediniz ki nişanlınıza e, Acaba kitaplık açtığımız zaman Kitaplık kurduğumuz zaman Hangi cins kitapları okumak istersiniz? Nişanlın sana böyle bir şey sorusu Sen çok rahat söyleyebilirsin Roman türü veya hikaye türü kitapları Alırsan daha çok memnun olurum Bitti bu kadar Şimdi olaya duygusallık karıştığı zaman Hemen insanları ki kırmızı ışık yakar Yapamazsın bunu buna hakkın yok Çünkü nişanlılık döneminde Yapacağın mübah olan Helal olan senin hakkın gibi olan bazı serbestlik yönler vardır. İşte bunlardan bir tanesi o. Telefonla görüşebilmek caiz. O konu olursa. Ama mesaj edemezsin. Diyelim ki yaz. Cuma mübarek olsun. ver Ama inşallah seni seviyorum. Sevgiye dayalı. Duyguna dayalı. Hanımlığına dayalı. Bir cümleyi, ifadeyi karşı tarafa vermeni sana hiç kimse cahit kılamaz. Nasıl bunlar çok mu zor geliyor, ağır mı geliyor? Efendim, efendim. Evet, bunlar yaşayanlar için çok kolay. Yaşamayanlar için bunlar nerede çıktı diyebilirler. Bazı konular böyle ara ara biraz nefes vermek istiyorum. Bazı bölgelerimizde, nişan merasimi esnasında dinin nikah kıyılmakta. Böylece taraftarların birbirleriyle rahat bir şekilde görüşmeleri için sıkıntı ortadan kalkmaktadır İstanbul açısından eşler karı koca olmaktadır doğru nikah kıyıldı bununla beraber iki şartında icap ve kabul esnağı dayaldı o da tamam geçen saatte demiş olduğum gibi sonra iki taraftan bir tanesi sıkıntıyla beraber ayrılmak istediğinde sıkıntı çok büyük oluyor işte ben bunu Konya'da da olsa Konya dışın çok vilayetlerde şahit oldum, boşamadı delikanlı. Ben onu çok seviyorum, onunla evlenmek istiyorum dedi. Üç sene, dört sene sürdü, daha sonra hayatları perişan oldu, geçti gittiler. Buradan tekrar tekrar söylüyorum, Allah için, Allah için nişanlanmış olan kızlarınızı daha düğüne 3-4 ay varken nikahlamayın. Rica ediyorum bak, sizlerden istirham ediyorum, bu yaşanmış tecrübeye dayanan bir olaydır. Türkiye'de gitmediğim bir tek Hakkari kaldı. Hakkari'nin dışından tüm vilayetleri dolaştım. O kadar ilmim yok ama çok tecrübem vardır. Çok aileyi dinledim. Bundan dolayı bir dostunuz olarak kabul edin beni. Bir kardeşiniz kabul edin Allah için. Nişanlanmış olan kızlarınızı düğüne bir hafta kalmadan nikahlamayın diyorum. Bak tekrar tekrar nerede dilimde tüy bitecek kadar bunu söylemek ihtiyacını hissetmiş oldum. Çünkü bunun faturası ne yazık ki çok pahalıya bunu ispatlayacak konuyu tekrarlamak istiyorum. Nişanlıyken nikahlanan eşler bu haldeyken evlilikten vazgeçerlerse bu halde kadın başka bir erkekle evlenmesi dinen caiz değildir. Kime gideceksin? Yok kimse. Çek görün cezasını. Bir de işin başka tarafı var. O da gelecek şimdi. Şimdi yaşamış olduğumuz ülkede devlet diyor ki Nikah benim kıydığım nikahtır. Benim kıymış olduğum nikahın dışında eğer bir imam tutar da nikah kıyarsa bak altay hapis cezası var diyoruz. Bir de bu var. Bunu da tavsiye ediyorum ben. Kardeşim, imam kardeşlerim olsun veya bu konuda yetkili kardeşlerimiz olsun. Nikah bölümünün bunlara gelecektir. Bir kardeşimizin nikahını kıymak istiyorsanız önce onun belediyede nikahlanıp nikahlanmadığını sor. Başkanıza bela olur bunlar. Efendim belediye nikah olur mu? Niye olmasın? Onun gerekçesini aktaracağım. Önümüzdeki dersimizde nikah masaya yatıracağız beraberce. O nikahı değişik versiyonları takdim, takdim etmeye çalışacağım. İmam nikahı demek? Din nikahı demek? Bunlar nereden çıktı güzel kıymetli kardeş? Bunu ispatlayacağım bir Nikah nikahdır. Allah Resulü 25 yaşında nikahlandığında din var mıydı? Allah vahe mi göndermişti? Neye göre nikahlandı peygamberimiz? Neye göre nikahlandı? Bunu gündeme yatıracağız. Peygamberimiz daha 25 yaşında, 40 yaşında madem kendisi peygamberlik geldi. Değil mi? Öyle biliyoruz. Peygamberimiz 25 yaşındaki kıyılan nikah nereden geldi? Hırsiyanlıkta mı geldi? Yahudi Nereden geldi? Onu ortaya koymaya çalışacağız. Bakımdan nikah öyle basit olan bir kolay değildir. Hele hele ben imam nikahını çok bozuluyorum açıkçası. İmam nikahı da bir nikah yok çünkü. Nereden çıkarttılar? İmam efendiler için de bir hakaret atı, aslında da yaptılar. Bu konuda aile hakkında ne var ne yok aramızda girmiş olan sıkıntıları, rahatsızlıkları, problemleri çözmek istiyorum. Nasıl ki efendim kadının saçı uzun, aklı, kısadır. Ya iftira bu? Yalan. Ift Öyle bir şey olabilir. Bak bu da bir virüs gibi girmiş. Hiç çıkmıyor. Hanımınla konuş, görüş, konuş, görüş, konuş, görüş. Her dedinin aksini yap. Ya yanlış, haram batıl olan şeyler mi? nereden çıkarttınız bu bunlar? Bunun gibi bazen de evlilik hayatına girmiş olan bazı böyle sıkıntılı, problemli mikropları, virüsleri de birlikte ikna edeye de. Sloganik sözlerle değil, ikna edey de ayıplamak çalışacağız Allah nasip ederse. Mümkünse damat adayı nişan öncesi gelin adayının ağız kokusunu alacak kadar kızın yanına yaklaşması Düğün yapılıncaya kadar kız ile delikanlı bir daha görüşmeleri en ideal olanıdır. Bak bunu da söylemiş oluyorum. Çünkü İslam fıkkında ağız kokusu boşanma sebeplerinden sayılmıştır. Bu da önemlidir. Ağız kokusu iki aydır. Bir işte ağzımızda yemiş olduğumuz yemeklerden kaynaklanan, bir de mideden gelen kaynaklanan. Her ikisinde tedavisi vardır. Tıbbın gelişmiş olduğu öyle noktaya kadar geldik ki, nişanlılık dönemini anlayın ki bakınız. Duygusallığa pek önem vermiyor nişanlı Tanıma imkanları sağlıyor Ya gideceksin anneni mi gönder Teyzeni mi gönder halanı mı gönder Hatta alimlerin ne demiş Nişanlını, Nişanlanmak istediğinin kızı Kız da olanın elbette ki Tek tarafı olmasın bu Yani bakışında Bütün detay esas alınmıştır Bakabildiğin kadar bak diyor çünkü Peygamber Efendimiz Bir delini de eldiven olsa da çıkarttırabilir Karşı aday Lütfen elini çıkarabilir misin der eldivenini. Eldiveni çıkarttı elinden biliyorsunuz. Eline bakar, yüzüne bakar. Biraz daha yaklaşıyor demişler. Konuşurken nefes gittiği zaman acaba bunda ağız kuzu var mıdır yok mudur? Bu kadar sana ince kriterler, nazik, hassas noktalar getirmiş olan bir dinimiz diyor ki, bütün bu hakkını kullandım. Bitti. Düğüne kadar bir daha bunları yapamazsın bir daha. Ya ben test edin, bir daha görebilir mi seni? Yapma bunu artık. Eline boyunla yapmış oldum. Bir başka konu. İslam hukukunda nişanlanma taraflara eş statüsü kazandırmaz. Dinen taraflara evliliğin verdiği beraber yaşamı hak ve yetkisine vermez. Dolayısıyla evliliğe kadar nişanlılar ileriye matuf iyi niyetli beklentilerin rağmen mahremiyet bakımından adeta iki yabancı gibidirler. Bu sebeple tarafların mahremiyet sınırlarına dikkat etmeleri gerekir diyorum. Bu üçüncü dördünü tekrarım çünkü. Nişanlılık döneminde taraflar arasında örtünme, Halbet hali gibi dini hükümler aynen devam eder. Yabancı bir erkeğe karşı kıyafetin neyse, nişanlına karşı kıyafetinde de odur. Bunu unutmayacaksın hiçbir zaman. Diyelim ki nişanlının, istikbalde olarak, düğünden sonra beraber olacak nişanlının... ...annesiyle babasıyla evine geldi, senin evine geldi. Kızımız da güzelce dış kıyafetini giyer... Mantosu nasıl buraya geldin bak söylen şu anda dış giysisle geldin değil mi? Dış kıyafetini giyersin, mutfağına varırsın, çayını kahven alırsın, hem annene babana kayınpederine tutarsın, nişanla tutabilirsin. Bak bu kadar var bak. O yabancı bir erkek olsa da tutabiliyorsun. Çünkü çarşıda, sokakta, alışverişte, toplu taştlara, toplu konutlarda hep beraber oluyorsunuz. Dış kıyafetin hakkını kullanmış oldum bu hususta. Yani nişanın dokunmacız gibi algılanmasın burada. Bak sana ne dedik? Telefonla görüşme imkanım vardır. Bazı konuşmaları yaparken hemen hala, hala teyze buraya gelebilir misin? Tamam gel. nişanlı telefon o da gelsin. Bazı konuları konuşabilirsiniz. Mesela tutacağımız ev konusunda projelerim neler olabilir diyebilirsiniz. Yani aranıza üçüncü bir şahıs koyduğunuz zaman kız tarafından tekrar tekrar yeni yeni mevzuları konuşabilirsiniz. Bu sizin geleceğinize yönelik olan projelerdir. Vazife konusudur, efendim. hizmet konuları konuşabilirsiniz, ev konusu, tefriş konusularını konuşabilirsiniz ama ortada duygusallık yok. Yabancı çünkü. İslam hukukunda özgürlük esas olmakla beraber sınırsız da değildir. Kişi başkalarının hakkını ihlal edemediği gibi, etmeyeceği gibi kendi bedeninde gayrimeşru bir şekilde kullanamaz. Aks uygulamaların dinen ve hukuken hiçbir geçerleri yoktur. Çünkü İslam hukukunda insan bedeni de emanet olarak değerlendirilir. Yani senin bedeninin sende hakkı vardır. O bedenine yabancı bir erkek gördüğün zaman kıyafet geçirmen bedeninin senin üzerindeki bir hakkıdır. Bunu yapmadığın zaman diyelim ki buraya kadar kapandın, kolunu açtın. İşte şu açmış olduğun bir kadın olarak bu kısmın hakkını ne yaptın? İhlal ettin. Buranın hakkını sen ihlal etmişsin ihlal diyorsun. Bu kadar önemli. Başını kapattın güzelce. Saçının başının hakkını verdin. Ama öyle bir kapattın ki kulakların gözüküyor. Gerdanın gözüküyor. Sen baş kısmındaki uzuvlarının hakkını ihlal ettin. Onlar niye Allah bedenleri konuşturacak? Mizan başında hesap görürken cildimiz konuşacak. Derimiz konuşacak. Dedim, derimiz, cildimiz, cildimiz. Bakalım nasıl konuşacak? Dudaklar sürmüş olduğun Acaba kimyagerlerin demiş olduğu domuz yağını bulmuş olduğu neler var? Kullanmış olduğu neler var? Vücuduna sürmüş olduğu neler var? Neler yok? Bütün bunlardan sorumluyuz bizler. Öyleyse, İslam hukukundaki hem özgürlüğü de hem de bizim sınırımızı çizmiş olduğu bazı konularda böyle bizi işte gerilere atmış gibi veyahut da hayatı zehir eden bir hukuk yapısı gibi lütfen algılanmasın. Bunlar yerli yerince bir Müslümanın kabulleneceği, tasdik edeceği temel konulardan bir tanesidir. Nikah akdi birçok dini ve hukuki hükümler içerisinde barındıran genel bir akit nitelindedir. Ki önümüzdeki derste bunu anlatacağım inşallah. Ancak bu akdin altyapısı olan nişanlılıktaki bir takım ilahi ölçülere aykırı tavırlar aldığımız zaman işte o zaman nikahdaki ne keramet kalıyor ne de onun bize getirmiş olduğu herhangi bir Huzuru veya bu huzura dayalı, iyi geçirme demiş olduğunu mutluluğu hep tek tek tek tek elden kaçırıyoruz. Bunun da yaşamış olduğumuz dünyada, bu dünyada ortaya koyduğumuz zaman işte ölçümüz, terazimiz budur. Biz de Müslümanız. Bu Müslümanlığımızı buyurun aile boyutuyla mercek altına alalım. Hadi bakalım, ticaret boyutuyla el alalım. Siyasi boyutuyla el alalım. Gece hayatımızla el alalım. Buzdolabına koymuş olduğumuz gıdalarla el alalım. Müşteriye satmış olduğumuz mallarla el alalım. Ya hayat bu. İmtihan bu. Yani her hayatın kendisine özgü prensipleri, ölçüleri ve kriterleri ortaya koymuştur. Şimdi anne olarak kadın, nişanlanmış olarak kadın, nikah kıyıldığı olduğu kadın, nine olarak kadın, bütün bunlar sırası zamanı geldiği zaman ölçülerle boruşacak. Ben bu derslerin bir tanesini söylemiştim. Allah ismi kullanılarak iki şey yapılır bir insan hayatında. Bir, Allah Allah diyerek Allah'ın ölçülerini kabul etmek ve yaşamak. İki, Allah Allah diyerek kendi kriterlerimizi yaşamak. Şimdi bir insan Allah Allah diyerek kendi kriterlerini Yaşamakta zorlanmaz. Rahatlar daha doğrusu. Ama Allah Allah diyerek Allah'ın ölçülerini yaşamak bir sınavdır, bir imtihandır. Nefse çok ağır gelir. Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Yapmış olduğumuz işler, muameleler Allah'ın ve Resulünün ölçülerine uygun olarak uygulanabiliyorsa Nefis devreye giriyor, şeytan devreye giriyor, tembellik devreye giriyor, atalet devreye giriyor. Gösteriş devreye giriyor, riya devreye giriyor. Artık o ameli bir de yaptırmamak için bütün iç ve dış düşmanlar seferber oluyorlar. Niçin? Çünkü bu yapacağım vazifeyi başarı olarak yapmak, sınavı kazanmaktır. Bir de bana göre, sana göre, benim kanaatime göre ben böyle istiyorum dene bir hayat vardır. Bana göre ben böyle istiyorum. Canım böyle istiyor diyerek Allah'ı Allah demek Allah kullanmak demektir. Allah'ın ismini kullanmak demektir. Bu kolaydır. Bakın nişanlılık dönemlerinde ben böyle istiyorum, ekran böyle istiyor, gazete böyle istiyor, nişanım böyle istiyor, çevre böyle istiyor demek kolaydır. Ama Allah ve Resulü'nün ölçülerine riayet ederek ben bu üç aylık, dört aylık zamanımı geçireceğim diyen kızımız veya damat adayımız bir takım riski göz önüne almak lazım. Çünkü dürtücü kuvvet, iç kuvvet, nefis kuvveti, heva ve arzu... Dış etkenler, arkadaş çevresi size değişik şekilde yaklaşım sağlayacak. Şeytan bazen arkadaşını sana gönderecek, bazen teyze kızını gönderecek, bazen anneni sana gönderecek. Sen böyle dur kadın kim olacak? Mıydı? Sen böyle, sen 20 yaşındaki şanok dönem böyle mi geçecekti böyle? Mağara hayatı gibi ne demek böyle yasaktır masaktır. Bunu konuşan belki arkadaşındır ama ona vesvese veren düşüncesini abluk altına da şeytandır. Ona veriyor vesveseyi sana gönderiyor. Sağından geliyor, sonundan geliyor, arkandan geliyor, önünden geliyor. Her tarafından geliyor. Gayet senin bu onurlu şahsiyetli sınav merhalini engellemek. İşte böyle bunları konuşurken bunları söylerken olay da o kadar da kolay değil bunu biliyorsunuz. Çünkü kolayın olması imtihan zemin olduğumuzu sık sık hatırlamak ve ben şu anda Allah beni görüyor Allah beni izliyor Allah beni beraberdir peki Allah beni görüyor Allah beni izliyor diyorsan sen nişanlanmış olduğun bir arkadaşın da kız arkadaşın veya erkek arkadaşın nişanlandın Peygamberimiz de İslam fıkıda diyor ki görüşmen tamamlandı konuşman tamamlandı Araştırman bitti, nikah kıyılmadı, sen nikahlı gibi hareket edemezsin diyorsa sen nasıl hayatını şu anda yaşayacaksın? Allah seni görüyor. Allah seni işitiyor. Allah seni beraberdir. İşte bir kızımızı, bir kızımızı veya damat adayımızı nişanlılık döneminde sigortalayan temel inancını kalbine bu sözlere yerleştirmesini istiyor. Allah beni görüyor. Allah benimle beraberdir. Allah beni işitiyor. Eğer bunu inanç haline sokarsak, bu bilgidir şu anda ben. Allah beni görüyor. Bir cümle. Allah beni işitiyor. Bu da bir cümle. Allah beni beraberdir. Bu da bir cümle. E, akşam annem ne yaptı? Bu da bir cümle. Akşam hangi tarafa gezmeyeceğiz? Bu da bir cümle. Ha. Ama bizim biraz evvelki cümlelerimiz, çok kaliteli bir cümle. Bu cümleler bizde inanç olması getirir. İman olması gerekir. Bu iman olması için de bunu kabul etmek lazım. Ayrıca buna ilaveten bütün kızlarımıza bütün kızlarımıza şunu tavsiye ediyorum. Hararetle tavsiye ediyorum. Osman Nur Topbaş hocamızın Damladan Deryaya diye bir kitabı vardır. Damladan Deryaya isimli kitabı hararetle İsrar okumanızı Allah için istiram ediyorum. Hocam benim kızım büyüdü, söz geçiremiyorum. Hocam benim kızım arkadaşların çok tuhaflaştığı güç yetiremiyorum diyen Her anneye, her babaya, her aileye ısrarla tavsiye ediyorum. Deryadan damlaya isim damlama, deryadan damladan deryaya isimli eseri okumanızı tavsiye ediyorum. Eğer imkanınız yoksa lütfen, bak lütfen bize bildirin, biz parasını alalım. Sizin adresini yine gönderelim. Damladan Derya'ya isimli bir bu eseri okur da bir kızımız. Bu dediğim tarife uymazsa gelin.